632, numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in, halifeliği kabul etmesinden sonra, hilafetin ağırlığından ashaba yakınması ve Ali ile Zübeyir'in, hilafet herkesten çok Ebu Bekir'in hakkıdır, demeleri, evet, Abdurrahman bin Avef, Hz. Ömer'le beraberdi, Muhammed bin Meslem'e, Zübeyir'in kılıcını kırdı, sonra Ebu Bekir kalktı, halka bir hutbe iradetti, etti, onlardan özür dileyerek, Allah'a yemin ederim ki ben,